Altıncı Risale olan altıncı mesele. Harameyn-i ve Habilerin tasallutuna dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. ve fitnetel nâ tusibennel lezîne zalemû minkum hâsâ. Öyle bir fitneden sakının ki, geldiği zaman içinizden sadece zalimlere isabet etmez. Aziz kardeşlerim, Harameyn-i ve Habilerin eline geçmesi ve onların e İslam'ın türbeleri hakkındaki tahripkarane hürmetsizliği ne hikmete mebnidir diye sual ediyorsunuz. El cevap. Şu hadise alemi İslam'ın siyasetine ve hayat-ı içtimaiyesine taallif ettiği için yeni sahip kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü şimdi daire-i nazarın başka ufukladır. Fakat hiç kırmadığım ve daima faydasını gördüğüm mübarek hatıran için eski sahip kafasını muvakkaten başıma sıkılarak yerek şu altıncı meseleyi dört muktasar müddelerele beyan edeceğiz. birincilikte şu şu Vehhabi meselesinin kökü derindir. Ananesi zaman sahabeden başlayarak gelmiş. İşte o anane üç uzun esaslarla gelmiştir. Birincisi, Hazreti Ali radıyallahu anh, Vehhabilerin ve Vehhabilerin ecdadından ve ekserisi Necip sepenesinden olan haricilere kırış çekmesi ve Nehrivan'da onların hafızlarını öldürmesi onlarda derinden derine hem din namına şialığın aksine olarak Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, haziletlerine karşı bir küsmek, bir adalet tevellüt etmiştir. Hz. Ali radıyallahu anh, Şah-ı Velayet unvanını kazandığı ve turuk Evliya'nın ekseri mutlaka ona rücu etmesi cihetinden haricilerde ve şimdi ise haricilerin dayraktarı olan ve hadilerde i velayete karşı bir inkar, bir tezif damarı yerleşmiştir. İkincisi, Müseylime-i Kezab'ın fitnesiyle irtidada yüz tutan Necik havalisi. Hz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh filatetinde Halib İbni Velid'in kılıncıyla zir-i edildi. Bundan Necik ahalisinin Hulefay-i Raşidine ve dolayısıyla ehli Sünnet ve Cemaat'a karşı bir ihbarar seciyelerine girmişti. Halis Müslüman oldukları halde yine eskiden ecdatlarının yedikleri darbeyi unutmuyorlar. Nasıl ki ehli İran'ın Hazreti Ömer'in radıyallahu anh adilane darbesiyle devletleri mal ve milletlerinin gururu kırıldığı için şialar ehli beyt muhabbeti perdesi altında Hazreti Ömer'e radıyallahu anh ve Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh ve dolayısıyla ehli sünnet ve cemaate daima min takimane fırsat buldukça tecavüz etmişler. Üçüncü esas... habilerin azim imamlarından ve acip dehaları taşıyan Meşhur İbn-i Peymiye ve i̇bn Kayyim Kayyime'l Cevzi gibi zatlar, Muhiddin-i Arabi Kudüs'e ruhu gibi azim evliyaya karşı fazla hücum ettikleri ve güya mezhebi ehl-i sünneti şialara karşı Hz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Hz. Ali'den radıyallahu anh efdaliyetini müdafaa ediyorum diyerek, Hz. Ali'nin radıyallahu anh kıymetini çok düşürüyorlar. ...harika faziletlerini adileştiriyorlar. muhiddin Arabi, İblis-i gibi çok evliyayı inkar ve tekfir ediyorlar. Hem de hadiler kendilerini Ahmet İbn Hanbel mezhebinde saydıkları için... ...Ahmet İbn Hanbel hazretleri 1 milyon hadisin hafızı ve ravisi... ...ve şiddetli olan Hanbeli mezhebinin reisi... ...ve halk Kur'an meselesinde cihan pesendane, sanabet ve metanet sahibi bir zat olduğundan... Onun bir derece zahiri ve müteassıbane ve Alevilere muhalifetkarane meselinden din namına istifade edip bir kısım evliyanın türbelerine tahrik ediyorlar ve kendilerini haklı zannediyorlar. Halbuki bir dirhem hakları varsa bazen on dirhem ilave ediyorlar. İkinci nükle, şu Vehhabi meselesinin adem İslam'ın ananesi itibarıyla nasıl ki üç esası var, öyle de âlem-i insaniyet itibariyle dahi üç esası vardır. Birincisi, ehli dünyanın ve maddi tarihin nazarıyla mevli beşerin hayat-ı noktasında bakılsa görülüyor ki hayatı ı içtimai itibarıyla siyasi beşer birkaç devri geçirmiş. Birinci devri vahşet ve bedevilik devri, ikinci devri memlukiyet devri, üçüncü devri esir devri, dördüncüsü ecir devri, Beşincisi, maliyet ve serbestiyet devridir. Vahşet devri dinlerle, hükümetlerle tedbir edilmiş. Nil medeniyet devri açılmış. Fakat nevi beşerin zekileri ve kavileri? insanların bir kısmını at ve memluk ittihaz edip, hayvan derecesine indirmişler. Sonra bu memlutler dahi bir intibaha düşüp, gayrete gelerek o devri esir devrine çevirmişler. Yani memlukiyetten kurtulup, fakat el hükmü lil galip. Hüküm galip olanın lehinedir, olan azim soruyla yine insanların kalpleri zayıflarına esir muamelesi yapmışlar. Sonra ihtilali kebir gibi çok inkılaplarla o devir de ecir devrine inkılap etmiş. Yani zenginler olan havas tabakası, avamı ve fukarayı ücret mukabilinde hizmetkar ittikaz etmesi, yani sermaye sahipleri ehl-i sahi ve ameleyi küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Bu devirde suistimalat o dereceye vardı ki bir sermayedar kendi yerinde oturup bankalar vasıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde bir bir birçare amele sabahtan akşama kadar tahtel arz madenlerde çalışıp kurtulayamut derecesinde on kuruşluk bir ücret kazanıyor. Şu hal müthiş bir kin bir iğbırar verdi ki avan tabakası havassa ilanı isyan etti. Şu asrın tabiriyle sosyalistlik Bolşevik suretinde evvel Rusya'yı zir-i edip geçen harbi umumiden istifade ederek her yerde kök saldılar. Şu Bolşevizmin perdesi altındaki kıyamı avam, havasa karşı bir kin ve bir tezgif fikrini verdiğinden büyüklere ve havassa ait medar-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş. İkinci esas, şu asır Menfi milliyeti çok ileri sürdü. Anasırı İslami'ye hiç muhtaç olmadığı halde Şu milliyet fikrine körü körüne sarıldılar. Menfi milliyet ise mukaddesat ve diniyeye hürmetkar olamıyor. Bahaneler buldukça ilişmek istiyor. Üçüncü esas, üçüncü lütbe. Meslekler mezhepler ne kadar batıl da olsalar, içinde ukde-i hükmünde bir hak, bir hakikat bulunur. Eğer asarına ve neticelerine hitmeden hak ve hakikat ise ve menfi cihetleri müsbet cihetlerine mağlup ise o meslek haktır. Eğer içinde hak ve hakikat, neticelere hükmedemiyor ve mantık ciyeti müsbet ciyetine galip ediliyorsa o meslek batıldır. Onun ehli ehli bidat ve dalaletin olur. İşte bu kaydeye binaen âlem İslam'daki ehli bidat fırkalarına bakılsa görülüyor ki her biri bir hakka istinad edip gitmiş. Fakat mantık ciyeti ya garaz ya inat gibi bir sebeple o mesleğin asarı balalet hesabını çalışmıştır. Mesela Şialar Kur'an'ın emrine intisaren ehl muhabbetini esas tutup sonra intikam-ı milliyet bir garaz gelerek meşru muhabbeti Ehl-i Beyt'in asarını zapt ederek, sahabe ve şeyheynin buğzuna bina edip asar göstermişler. La lihabb-u aleyyin ve libuğdi Ömer Maksat Hz. Ali'ye duyulan sevgi değil Hz. Ömer'e duyulan kimdir? Olan darb-u meselime olmuşlar. Hem mesela Behabiller ve Hariciler ise nusus-u şeriyata ve sarihi ayata ve zevahir-i hadise istinad ederek Halis tevhid-i münâfi ve sanemperestliği ima edecek her şeyi reddetmekliği kaide tutmuşlar. Fakat birinci maddedeki üç esasta beyan edilen sebep lafziyetinden gelen mantık arazlar onları tamamen çevri dalalete sevk etmiş ki ifrat derecesinde tahribat yapıyorlar ve hâkeza Cebriye olsun, mutezile olsun, hangi fırka olursa olsun, böyle bir hakikatı mesleğinde görüp, onunla aldanır, sonra dalalete saplanıyor. Her neyse, her batıl bir mesleğin, her bir ciyeti batıl olmak lazım olmadığı gibi, her bir hak mesleğin dahi, her bir ciyeti hak olmak lazım değildir. Buna binaen, Sadat'tan olan Şerif-i Mekke, Sünnet ve Cemaat'tan iken zaaf gösterip, İngiliz siyasetinin, Harami-i Şerife'yine girmesine meydan verdi. Nafs-ı ayetle küffarın girmesini kabul etmeyen Harami-i İngiliz siyasetinin alem-i İslam'ı aldatacak bir surette merkez-i siyasiyyesi hükmüne getirmesine yol verdiğinden ehl-i bid'attan olan vehadiler kadişten medar-i istimad aramayarak fil cümle nim müstakil bir siyaset-i İslami'ye takip ettiklerinden şu cihette haklı olarak o gibi ehli i Sünnet'e galibe ettiler denilebilir. Dördüncülük de, esbab vücuda gelen hadiseler o esbabın halismalı değil. Belki asıl o hadisenin hakiki sahibi kaderdir. Kader ise hikmet-i ilahiye ile hükmeder. Öyleyse bu vehhadi hadisesine yalnız vehhadilerin Ehl-i Sünnet'e karşı müfritane bir tecavüzü nazarıyla bakmayacağız. Belki ehli i Sünnet bir suyu hareketiyle kadere tepla ki ve hadileri ehl-i sünnete kastil etmiş ve hadiler zulmeder çünkü hem çok müfitane hem intikam karane hem haricilik namına ettikleri için cinayet ediyorlar fakat kader ilahi üç sebebe binaen adalet eder birincisi hadisi sahih ile sadit olan ziyarek-i kubur ve mahberistana hürmet-i suistimal edildi gayb-i meşru hadiseler zuhura geldi hususen evliyaların mahberlerine karşı hürmet ise manay harfi cihetiyle kalmadı. Manay ismi derecesine çıktı. Yani sırf Cenabat hesabına makbul bir abdi olduğuna ve şefaatine ve manevi duasına mezhar olmak için olan meşru hürmetten ziyade o kabir sahibine adeta sahibi tasarruf ve kendi kendine medet verecek bir kudret sahibi tasavvur edip yani cahilane takdis edildi. Hatta o dereceye varmış ki namaz kılmayanlar o maruf ve meşhur türbelere kurban kesip ona yalvarıyordu. İşte bu müfikane hal kadere fetva verdi ki o muharribi onları musallat etsin. Fakat o muharrib dahi onları tadil etmek ve ifratlarını kırmak lazım gelirken öyle yapmayıp Bir akis o da teşvik edip köküyle kesmeye başladı. Elbette, اَزَّالِمْ سَيْفُ اللّٰهُ يَنْ ثُمَّ يَنْتَقِّمُ مِنْهُ Zalim Allah'ın kılızıdır. Onunla başkalarını cezalandırır, sonra da onu cezalandırır. Kaidesine mezhar olur. Onlar da sonra cezasını bulurlar. İkincisi, şu asırda maddi fikir galere çalmış. Esbab-ı zahiriye hakiki telakki ediliyor. İnsanlar esbabına yokuşuyor. Eğer esbab-ı zahiriye bir aile hikminden çıkıp nazara dikkati kendine celbeste, tevhid hakikatiye hakikiye olur. İşte şu gafil, maddi asırdaki insanlar mütedeyyin de olsa, esbaba fazla sarılmalarına hikmet-i şer'iye müsaade etmiyor. İşte buna binaen, evliyanın ve e İslamiyenin ı türbelerine birer mukaddes ziyaretgah nazarıyla bakmak, o hikmet-i şu zamanda pek muafık düşmediğinden, kaderi ilahi onu tadil etmek istedi ki bunları müsallak etti. Üçüncüsü, şu asırda enaniyet o derece dizgini eline almış ki, çok insanlar birer küçük şiravun ve birer küçük nemrut gitmişler. İşte ehli gaflet ve ehl dalalet ve bu mağrur ehl enaniyet nazarında, kıyası bir nefs olarak, e, ağzım İslamiye'nin mandarlarını haşa, enaniyet itham ettiklerinden, hem o ehli gaflet ve dalalet kendileri Allah'ı tanımadıkları için çok şeylere, çok uzaklara birer nevi rububiyet tahayyül ettikleri bir hengamda ve perestliğin başka bir nevi olan heykelperestlerin ve suretperestlerin gayet müthiş bir riyakarlık manasında olan şan ve şeref peşinde koştukları bir zamanda, eazm İslamiye'nin türbelerine cahilane ve müfitane bir surette avamların takdis derecesinde hürmetleri elbette hikmet-i noktasında kader münasip görmedi ki bu muharribleri ehl-i sünneti e etti onlarla hadim ödecek fakat ve hadilerin seyyiat ve tahribatlarıyla beraber nedar-ı şıklan bir cihetleri var ki o çok mühimdir belki onların tahrib tarane olan seyyiatlarına mukabil o cihettir ki onları şimdilik muvaffak ediyor o cihette şudur ki namaza çok dikkat ediyorlar Şeriatın ahtamına tatbiyeti harekete çalışıyorlar. Başkaları gibi lakaytlık etmiyorlar. Güya dinin taassubu namına tecavüz ediyorlar. Başkaları gibi dinin ehemmiyessizliğine binaen şair diniyeyi tahrip etmiyorlar. Hem vehhabilik az bir fırkadır. Koca alem-i İslam'ın havz-ı kebiri içinde ya erir ya itidale gelir. Çünkü menbal hariçte değil ki alem-i İslam'ı bulandırsın.